Économie écologie Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekolojik Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta benim diğer program ortaklarımın hepsi bir yerlerde. Hepsinin e, işi gücü e, var biraz yoğunlar. O yüzden e, ben e, tek kaldım programda ama sağ olsun Açık Radyo'nun Ee, çok yakından <gülüyor> dinleyicilerinin çok yakından e, tanıdığı bildiği Can Tombil bana eş geçecek şimdi bugünkü programda. Tekrardan merhabalar. <gülüyor> ee, şimdi bu hafta tabii gündemimizde cumartesi günü e, yıl dönümü 26 Nisan e, 28. E, yıl dönümü Çernobil nükleer e, felaketinin 1986 yılında meydana gelmişti. 86 evet. evet meydana gelmişti. 28. Yıldönümü vesilesiyle bugün biraz daha nükleer meselesiyle ilgili konuşalım istedik. Evet, 26 Nisan 1986 gece yarısı aslında başlıyor ve bu burası tabii daha o zamanlar Sovyetler Birliği sistemi içinde. Yapılmış ve işte yani komünizmin geldiği teknolojik noktanın simgesi çok ulusal bir gurur vesilesi Ve başlı başına bir halinde. obje olarak kalıyor. O objenin etrafında da düzenlenen bir sanayi ve şehirleşme var. Evet orada çalışanlar için de. Ee, o tamamen onlar için e, organize edilmiş e, bir de kent, evet. e, Pripyat kenti ve zaten o kentte e, yaşayan insanların çok çok büyük bir e, bölümü de o e, şeyde, e, nükleer santralda e, çalışıyorlar zaten. Oraya ilgili zaten. olan insanlar. Evet, ve orada e, işte gece yarısı başlayan ve bir daha e, kontrol altına alınamayan ve sonucunda da işte dördüncü reaktörün patlamasıyla sonuçlanan Ee, herhalde bugüne kadar gerçi işte Fukushima ile çok fazla kıyaslanıyor ama e, radyasyon ve e, kaza etkisi e, bugüne kadar e, tespit edilmiş en büyük nükleer e, kaza olarak tarihe geçmiş durumda. Evet. E, ve tabi burada aslında e, teknoloji veya insan hatası tabi bu e, nükleer santrallarda e, yani hem e, hala daha bu nükleer teknolojinin e, kusurlu olması işte E, tasarım hatası olduğu e, bir takım nükleer santrallerde biliniyor. Buna tabii insan hataları da eklenince e, geri dönülmez bir takım e, felaketler yaşanıyor. Ama tabii orada aslında o gece e, bir deney e, yapıldığı e, artık yani bu bütün dünya tarafından e, biliniyor. Ve işte bir elektrik e, kesintisi sonucunda E, ...turbojenörlerden birinin reaktörün elektrik gücü ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağını belirlemek üzere yapılmış bir deney bu. Tatbikat. Evet. Evet, aynı zamanda. Evet, Sonucu da e, işte maalesef bildiğiniz üzere e, büyük bir faciayla e, noktalanıyor. Ve... Sadece bu kaza sonrasında temizlik işlemlerine katılan 800 bin temizlik işçisinin... Kaçının hayatta kalıp kalmadığı hakkında da çeşitli soru işaretleri var. 800 bin kişi teslimi izlemeye çalışıyor evet. daha sonra bu kaza sonrasında ortaya evet. çıkan atıkları. Evet. Ama herhangi bir bilgi de yok bu çok, kişilerden kaçta kaçı yaşadı diye. Çok küçük rakamlar söyleniyor tabii ilk ölüm, ilk işte o dördüncü reaktördeki patlamayla birlikte ortaya çıkan yangın sonrası. Zaten epeyce bir süre orada itfaiyeciler çalıştırılıyor evet. ve tabii şeyde nükleer santralda çalışan insanlar da olaya müdahale ediyorlar ve onların içlerinden ilk anda çok yüksek radyasyona maruz kalarak ölenler olduğu söyleniyor. Daha sonra yine temizlik çalışmalarında çok ciddi şekilde özellikle de genç askerlerin çalıştırıldığı yine bilinen bir gerçek ve tabii... Yani illa orada değil belki ama e, oradaki e, radyasyon etkisinden daha sonra belki gidip e, yaşamak zorunda kaldıkları yerlerde öldüler. Bu sayıları hiçbir zaman bilemiyoruz. Evet. Aynı şey Japonya'daki Fukushima kazasından sonra da geçerli. Evet tabii. yani. Komünizm, komünist rejimler altında böyle oluyor. Japonya'daki de tamamen bir kapitalist sistem. O neoliberal getirilerin o gördüğü sistem içerisinde bu temizlik işlemlerinin nasıl yapıldığına dair bir fotoğraf sunuyor. En son e, okuduğum, en son görülen şeylere de baktığınız zaman e, evsizler bir şekilde toplanıyor. Kullanıldı, Gazete, evet. Gazetelere verilen ilanlarla beraber daha eviniz mi yok... ...daha bir hayat arzusu, daha iyi bir hayat arzusu içerisinde misiniz diye çeşitli ilanlarla beraber... ...bu kişiler getirip Fukushima'da çalıştırılmak isteniyordu. Hatta bunu da organize eden o Yakuzalar olarak... mafya ...mafyatik sistemler evet. e, oraya çalıştırmak üzere insan e, sağlıyordu. Evet yani bu günümüzde de işte üzerinden 28-30 yıl e, geçse de e, aslında işte insanlığın e, ders almadığı e, meselelerin başında e, gelen... Bir konu ve işte aslında tabi bu yine epeyce bir süre saklanmaya devam ediliyor. Tabi o zaman işte yine yani komünizmin biraz da işte Sovyetlerin kendi içine kapalı olmasından kaynaklı da herhalde biraz bunun da etkisiyle. İsveç, İsveç bir takım ölçümler yani rutin ölçümler yaparken çok yüksek oranda radyasyon. İzine rastlıyor kendi, kendi ülkesinde içerisinde. yani evet. çok hızlı bir şekilde yayılıyor özellikle kuzey ülkelerine ve e, radyasyon ölçümlerinden sonra hemen kendi santrallarını kontrol ediyorlar. E, acaba yani bizde mi bir sızıntı var e, nedir diye fakat kendi santrallarının tamamen güvenli olduğu o sırada herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıkınca e, bunun Rusya yönünden e, geldiğini bir şekilde tespit ediyorlar. Ve Rusya'dan resmi bir açıklama istenmesiyle birlikte aslında e, burada çok ciddi bir kaza olduğu ortaya çıkıyor. E, ve hatta bu e, bir takım işte bu konuyla ilgili işte yazılan çizilen pek çok metinde hatta işte yapılmış bir takım belgesellerde falan da yer alır. E, tabii İşçi Bayramı e, özellikle de çok önemli olduğu için e, o yıllarda e, ya halkın üstüne radyasyon e, yağarken e, 1 Mayıs kutlamalarına zorlanıyor insanlar ama tabii o dönemde ya bir şekilde yakınları bu kaza vesilesiyle ölenler ve veya işte başka şekillerde duyup öğreniyorlar ki olanlar, evet. evet yani bu şekilde ciddi bir kazanın olduğu ortaya çıkıyor. ve tabii tamamen şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten bilirlikten uzak süreçlerle işte sanıyorum o gece orada işte Teknisyen, mühendis olarak görev yapan birkaç kişinin hapse atılması dışında çok ciddi olarak kimsenin ceza almışlığı veya hesap vermişliği yok. Tabii aynı zamanda hükümet, siyaset yetkilileri açısından da diye Çernobil'e ilişkin şeylerimiz, toparlamalarımızı bu şekilde yaptıktan sonra Bununla evet. alakalı tepkiler de geldi. Geçtiğimiz günler içerisinde Hı -hı. bir taksim Taksim'de Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünde bir eylem gerçekleşti galiba. Bu eylemi de Beyoğlu'nda nükleer karşıtı platform sözcüleri yaptı. Hı -hı. Bu nükleer... Bir Japon konsolosluğu önünde yaptılar galiba değil mi? Japon konsolosluğu olabilir. Ben Rusya'dakini, Rus konsolosluğu ha, önündekini ha, evet. gördüm. Hı -hı. Bu Galatasaray Lisesi'nin önünden yürümüşler ve Ukrayna'nın Kiev şehrinde yakın Hı -hı. bu Çernobil kentinde... Biraz önce bahsettiğimiz 26 Nisan 1986 yılında meydana gelen kazadan sonra bir anma gerçekleştirilmiş. Bir basın açıklaması da yapılmış. Basın açıklamayı aslında 10 yaşındaki Ulaş Keskin yapmış. Hmm. Bundan 28 yıl önce meydana gelen kazadan etkilenen 800 bin temizlik işçisinin kaçta kaçının hayatta kaldığının henüz açıklanmadığını hatırlatılmış, hatırlatmış evet. bu, bu basın açıklamasında. Türkiye'de kirliliğe maruz kalan ülkeler arasındaydı. O gün... Yöneticileri nükleer santral planlarına tehlike, tehlikeye girmemesi için önlem almak yerine olayın üstünü kapatmaya çalıştılar. Başta bugün başta bütün Karadeniz olmak üzere herkes bu ihmalin bedelini ödemektedir demişler. Ve ardından da grup dağılmış. Çok doğru. E, hala daha e, şimdi oraya tabii belli izinlerle Çernobil'deki patlamanın olduğu işte bu Pripyat kentine e, çeşitli özel izinlerle E, girmek mümkün ve insanlara içeriye girerken yine bir radyasyon ölçüm cihazı veriyorlar ve belli yerlerde çok yükseldiği hala daha e, mevcut bir takım yine bununla ilgili de belgeseller var e, yani o bölgede işte zaten terk edilmiş tamamen insansızlaşmış bir bölge fakat e, bu tahliyelerden sonra e, gidip işte hiç bilmediğimiz yerlerde ölmektense işte yaşadığımız yerde yani bildiğimiz kendimize ait topraklarda Zehirlenerek e, ölmeyi evet. tercih ediyoruz e, diyen böyle bir e, 350-400 kişilik kadar bir grup vardı. Onların da galiba işte sayıları giderek azalıyor biraz da zaten e, yaşça e, ileri insanlardı. Sanıyorum şimdi 200 kişi kadar e, kalmışlar. Onların dışında e, o bölgede yaşam e, söz konusu değil ve aslında... ...bilinenin tam tersinde bu Çernobil'deki santrallar çok uzun süre açık kaldı. 2000 yılında kapatıldı. Aslında yani etkileri devam etti. Enerji üretmede devam kaldı. edildi mi? Yok. Değil. Yani Şimdi şeydeki de aynı öyle. Japonya'daki Fukushima nükleer santralı da öyle. Bir anda kapatamıyorsunuz. Bir anda kapatmak evet, mümkün evet. değil. Yani hala da dediğimiz gibi başında da söylediğimiz gibi son derece kusurlu bir teknolojiyle... Ee, çok tehlikeli süreçlerle, çok tehlikeli e, faaliyetlerle ve sonucunda da çok tehlikeli atıkların ortaya çıktığı e, bir e, enerji üretim şekli. Yani bunun için e, bu kadar e, risk almaya değer mi? Evet, yani e, Türkiye'ye geliyor. Sorusu herhalde çok haklı bir soru. Evet, Türkiye'ye geldi konu yavaş yavaş. Evet. En son e, Taner Yıldız'ın bir açıklaması vardı. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın. Ee, nükleer ekipman tedarikçileri yönelik araştırmalara göre e, Türkiye'de 460 firmanın bu alanda faaliyet gösterebileceğini tespit ettiklerini söylemiş Bakan Yıldız. Ve söz konusu yatırımların doğalgaz da hafifleteceğinden bahsetmiş. Bir doping olarak nitelendirilmiş bu haber. İki nükleer santralde yerli üretici için ciddi seviyede bir yatırım yapılacağını belirtmiş aynı zamanda evet. Bakan Taner Yıldız. Ve 16 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyormuş. İki santral için. Mersin Akkuyu ve Sinop'taki nükleer Büyük santrallere yönelik. Evet. Bir diğer taraftan da Rus devlet şirketi Rosatom İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde bir bilgi ve danışmanlık merkezi açıyormuş. Bu tip PR çalışmalarının oldukça bol gerçekleştirilmiş herkes. Bu aralar evet, son dönemlerde giderek artıyor bu tür PR çalışmaları. Hatta işte bir dönem Rusya eğitime evet. de gönderilmişti. Mersin'deki. Tabii e, bunlar çok öğrenciler. şey yani genelde bu nükleer lobilerle birlikte çalıştığı için hükümetler bu tip açıklamalar bu tip. PR faaliyetleri zaman zaman gündeme gelir İşte böyle çok abartılı rakamlarla özellikle Mersin Akkuyu için bu çok söylendi ee, nükleer santralla birlikte 3000 kişiye işte istihdam sağlanacağı gibi aslında gerçeklikle uzaktan yakından e, ilgisi olmayan e, bir takım böyle PR faaliyetleri mevcut ama yani bilinen ve işte diğer nükleer santrallerin durumuna baktığımız zaman hem hiç söylendiği gibi maliyeti düşük değil aslında son derece pa hem yatırım aşamasında hem işletme aşamasında çok pahalı bunun ucuz olduğunu genelde söylerler ama Ee, bu neye göre ucuzdu? Eskiden şu argümanın arkasına sığınıyorlardı. Yenilenebilir enerji teknolojileri bugünkü kadar gelişmiş değildi. Bugünkü kadar kullanımı da yaygın değildi. O yüzden o kıyası yaptıklarında nükleerin çok daha ucuz olduğunu söylüyorlardı. Fakat yenilenebilir enerjiler alanında... Teknoloji sürekli yenileniyor evet. ve giderek yaygınlaşıyor. İnsanlar giderek erişebilir durumda artık e, bu tür e, enerjilere. Dolayısıyla nükleerin bu anlamda da e, herhangi bir cazibesi yok aslında maliyet açısından. E, i̇stersen bir ara verelim. E, aradan sonra e, yani Türkiye ayağına bakarak e, belki bu Sinop'taki gelişmelerden e, bahsedebiliriz. Kiddieetje, -die huuslukker, herjalen ina. Een Turkiedje, huuslukker, herjalen ina. Hebben we er weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer radyasyon yayanlar bakanlar bürokratlar radyasyon yayanlar bakanlar bürokratlar hepimiz kanser etti içurduk veli çaylar hepimiz kanser etti içurduk veli çaylar acık bukai mücadil ki bu kaybolan ne ki acık ki mücadil ki bu kaybolan Canobilli nacci artık erüştü cana Ak kuyuda vesinotte direne lumya yana Ak kuyuda vesinotte direne lumya yana Amaçları para pul dedikleri yalandır Amaçları para pul dedikleri yalandır Haykır anam dünyadan ülkeye kattıyamur Haykır anam dünyadan ülkeye kattıyamur Art felişti cana ak koyuda vesinoftan direni dum yan yana ak koyuda vesinoftan direni dum yan yana ama şerefe para pulu dedikleri yalan mı ama şerefe para pulu dedikleri yalan mı haykıralım dünyaya gönülle hak ettiği anda haykıralım dünyaya gönülle hak ettiği Evet bu parçada Çernobil'in 28. yılında Karadeniz İsyandadır platformunun çaresiyle bir araya gelen müzisyenler, oyuncular, avukatlar, gazeteciler ve ekoloji mücadelesine ver, ekoloji mücadelesi veren e, aktivistler. ...le beraber hazırlanmış bir parçaydı. Evet, Hemşirin sosyal Halk medyada şarkısı. da epey paylaşıldı. Evet. Hemşin Halk Şarkısı Ella Ella'nın bestesi kullanarak hazırlanmış. Çok ilginç isimler var mesela içerisinde. Melda Onur, Meyve Şevin, Serkan Ocak, Utku Zırı, Saadet Celil Cengiz gibi isimler Hı -hı. de var. Ee, oldukça güzel bir parça hazırlanmışlardı evet, bu. Güzel, evet, samimi. 26 Nisan'daki hoş, eylem için. Evet, bir parça olmuş gerçekten. Ee, şimdi tam e, 26 Nisan Çernobil e, nükleer kazasının yıl dönümünde de e, Türkiye'ye e, ikinci olarak yapılması planlanan e, Sinop'ta e, bir e, büyük bir miting olacak. E, Türkiye'nin her yerinden e, insanlar Sinop halkıyla buluşmaya e, gelecekler e, Cumartesi günü. E, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Mersin'den ...Karadeniz'in farklı kent kentlerinden, Trabzon'dan, Rize'den e, otobüsler hareket edecek ve e, saat e, 12'de Diyojen heykelinde e, buluşulacak. E, daha sonra da Uğur Mumcu e, meydanında da miting gerçekleştirilecek. Evet. E, nükleer karşıtı e, platform e, tarafından organize ediliyor... Eğer e, nükleerkarşlıplatform.org e, sitesine girerseniz hangi kentlerden saat kaçta e, nasıl e, gidebilirsiniz eğer Sinop'a gitmek isteyen dinleyicilerimiz olursa bu e, mitinge destek vermek e, açısından e, orada e, bütün e, buluşma mekanları, buluşma saatleri, otobüslerin kalkış saatleri, ...mevcut. Bunu da buradan... E, ...duyurmuş olalım. Evet. Sinop'a gidildiği takdirde de... Dünya, ...dünyanın değil, Türkiye'nin en mutlu şehriyle de... ...karşı karşıya kalacaklardır. Mesela... ...Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı... ...yaşam memnuniyeti araştırması vardı geçtiğimiz haftalarda... Da ...haberi çıkmıştı bunun. Evet. Sinop'ların %77'sinin... ...mutluyum diye cevap verdiğinden... ...bahsediliyordu. Yani... Yaşayanlarının Yaşayanların %77.7'sinin 77 mutlu olduğu bir şehirde böyle bir santral kurmak ve bu santralinde, santralin evet. santralinde yan getirileriyle alakalı olarak organize bir sanayi oluşturmak Hı -hı. ne derece yarayacaktır bu insanların mutluluğuna? O mutluluk evet. kaybolmadan önce hiç değilse gidip görülebilme şansı da elde edebilir Sinop'u ziyaret edecek olan insanlar ya da buna direnebilirler evet. aynı şekilde. Biz geçen ay 11 Mart'ta Fukushima nükleer kazasının... E, yıl dönümü vesilesiyle biz bir grup gazeteci yine nükleer karşıtı platformla birlikte e, Sinop'a gittik. Orada e, bu nükleer santralın e, yapılması planlanan bölgeyi e, gezme fırsatımız oldu. E, burası 1051 hektarlık bir orman arazisi ve e, burada şimdi henüz tabii sinop nükleer santralı ile ilgili herhangi bir çed e, yok fakat çed e, raporunda burası ormanlık e, arazi olarak e, görülmesin diye Ee, geçtiğimiz aylarda ya belki de hala daha e, süren bir ağaç e, katliamı söz konusu. E, i̇şte bize intikal eden, e, basında e, yer alan 225 bin şu ana kadar ağaç kesildiğini biliyoruz. Belki sayı bundan daha da e, fazla. E, bir de burada e, TÜBİTAK, Türk Atom Enerjisi Kurumu ve Elektrik Üretim AŞ'nin ölçümleri beklenmeden... Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tamamen kendi aralarında karar vererek yani herhangi bir bilimselliğe dayanmadan bu santral yapılacak olan araziyi belirledi ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na da burayı devretti. Evet. Şimdi aslında biz tabii geçen yani işte 8-9 Mart tarihlerinde oradaydık. Ee, biz tabi çok rahatlıkla girip gezebildik ee, bizim orayı ziyaretimizden kısa bir süre sonra Tayeke devredildi ee, belki de bugün gidip oraları görmek Hı. isteyenler belki de giremeyecekler Bu oraya şu anda evet, evet e, çok tabi e, enteresan bir ekosisteme e, sahip bir bölge e, ve tabi yine e, özellikle belirtilmesi gereken şey şu senin işte söylediğin yani Türkiye'deki en mutlu şehir diye bunun dışında başka bir özelliği daha var Sinop'un Sinop'ta bacası olan herhangi bir sanayi kuruluşu yok yani tertemiz bir kent yani özellikle seçilmiş olabilir ihtimali inanılmaz güçleniyor. temiz çünkü yani en ufak bir sanayi tesisi yani irili veya yani küçük veya büyük hiçbir sanayi tesisi yani bacası tüten herhangi bir E, tesis işletme mevcut değil zaten genellikle e, nüfusu zaten çok az 400 bin e, civarında e, genelde emekli ve memur esnaf kenti daha çok zaten ticaret ve çok büyük oranda da balıkçılıkla Balıkçılık. e, geçinen bir kent olduğu için zaten çok da fazla e, böyle bir sanayiye falan da e, ihtiyaçları yok. Ee, ve e, özellikle tabii Karadeniz'in e, suyunu e, çok ciddi şekilde etkileyecek bu nükleer santral e, hayata geçtiğinde. Bir nükleer reaktör her gün 10 milyon ton su çekecek e, reaktörün suyunu e, soğutmak için. Ve bu e, suda e, yer alan, deniz suyunda yer alan milyonlarca larvayı da Aynı şekilde çekecek içine. Yok edecek evet. e, ve giderek e, deniz ekosistemini orada yok eden bir yapı e, oluşacak. Ve orada aslında düşünün ki bir reaktör bunu yapacak. Oraya dört e, reaktör yapılması planlanıyor. Evet, Türkiye'nin mutlu şehrinden bahsediyoruz. Bahsediyoruz yani üstelik. Var. evet. Bu arada belki bir hatırlatma da e, Sinop'taki ÇED'den bahsettik. E, Mersin Akkuyu'da da iki kez ÇED raporu. Hazırlandı, ikisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildi. Ee, geri döndü bu raporlar. Şimdi üçüncü kez e, su, rapor sunuldu. E, bununla ilgili de Greenpeace'in bir kampanyası var. E, İdris Gülücü'ye e, Bakan Çevre ve Şehircilik Bakan Bakanına e, tekrar reddedin, i̇şte kabul etmeyin. Yani gerek Mersin'e gerek yani bir tanesi Akdenizi e, mahvedecek, birisi Karadeniz'i mahvedecek. Bu nükleer santraller yapılmasın. Diye e, yine tekrardan bu hafta sonu yapılacak olan mitingi de e, hatırlatalım. Evet. Nükleer karşıtı bir miting gerçekleşecek 26 Nisan e, Cumartesi günü sinopta e, katılmak isteyen dinleyicilerimiz nükleer sitesinden detayları alabilirler. <gülüyor> e, bu hafta da süremiz doldu. Haftaya görüşmek üzere. görüşmek üzere.